Ee, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü tebliğe başladığı, ilk tebliğe başladığı dönemin 6 e, özelliği olduğundan bahsetmiştik. İlk 5 özelliğini detaylı olarak geçtiğimiz haftalarda gördük. Bugün de inşallah 6. özelliğe geldik. Yani bu neydi? Sahabiler değişik işkence türlerini en şiddetlilerine çattırılırken kendilerine zafer ve üstünlük müjdeleri veriliyordu.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 Onların bu konudaki güvenlerini alaycılar kendi alayları ve gülneleri için malzeme olarak değerlendiriyorlardı. Esved bin Nuttalip ve sohbet dostları, arkadaşları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördüklerinde onlara karşı kaş göz işaretleri yapıyor ve bakın yanınıza yarın Kisra ve Kayseri'nin saltanatına son verecek olan Yeridin'in sultanları geldi diyorlardı. Bu şekilde alay ediyorlardı. Sonra da ıslık çalıyor ve el er çırpıyorlardı. Mübarek Fıriş şöyle diyor. Müslümanlar ta baştan baskı ve eşkenceyle işkence, karşılaştıkları ilk günden beri biliyorlardı ki İslam'ın amacı sıkıntılara ve zorluklara yol açmak değildi. Aksine İslami davet ilk günden itibaren kör cahiliyete ve onun akıl dışı düzenine son vermeyi amaçlıyordu.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 Allah kulluk edenlerin yeryüzüne ve o bölgeye hakim oluşlarından söz ediyordu. İşte bu kıssalarda geçen Mekke halkının yenilgiye uğrayacağı ve Müslümanların dolayısıyla İslami davetin başarılı olacağına dair açık işaretler vardı. Bu dönem tüm olacaklarını açıkça ifade eden ayetler inmiştir. Yüce Allah bu ayetlerden birinde şöyle buyuruyor. Safa suresinin 171-177. ayetlerinde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 Bir ayette de şöyle buyuruyor Kamer Suresi'nin 45. ayetinde. Yakında o topluluk bozulacak ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Sağolun ayetinde. Onlar burada çeşitli fırkalardan oluşan bozguna uğratılmış bir ordudur. Habeistan'a hicret edenler hakkında Nahl Suresi'nin 41. ayeti iniyor. Zulme uğratıldıktan sonra Allah yolunda hicret edenleri dünyada güzelce yerleştireceğiz. Ahiret karşılığı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi. İranlılarla kitap ehli Bizanslar arasında savaş başladığında inkarcılar müşrik olmaları dolayısıyla İranlıların üstün gelmelerini istiyorlardı. Müslümanlar da Allah'a, peygamberlere, vahye, kitaplara ve ahiret gününe inanmaları dolayısıyla Bizansların üstün gelmelerini arzu ediyorlardı. Ancak bu çatışmalarda İranlılar üstün geldi. Ardından Mucalleh birkaç yıl içinde Bizansların üstün gelecekleri müjdesini indirdi. Ancak sadece bu müjdeyi vermekle yetinmedi. Bir başka müjdeyi de açık bir şekilde verdi. O da müminlerin zafer elde edecekleri müjdesi. Bu anlamda Rum suresinin 4-5. ayetlerinde o gün Müslümanlar sevinirler Allah'ın yardımıyla buyurdu. Bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de zaman zaman buna benzer müjdeler veriyordu. Hac döneminde insanlar bölgeye toplandıklarında Ukaz, Micenne ve zulmecazda mesajını iletmek için insanlar arasında konuşmalar yapıyordu. Bu konuşmalarında sadece cennet müjdesini vermekle yetinmiyor. Aynı zamanda gayet açık bir ifadeyle şunları bildiriyordu. Ey insanlar Allah'tan başka ilah yoktur deyin başarıya eresiniz. Yani la ilahe illallah deyin kurtuluşa eylesiniz. Arapların yönetimini ele geçirirsiniz sizinle birlikte Arap olmayanlar da sizin dininize girer. Öldüğünüz zaman da cennette sultanlar olursunuz diyordu. Evet. Sal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Radiyallahu şöyle demişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi Allah muhakkak bu işi sonuca erdirecektir. Hatta bir binekli san'a'dan Hadramut'a kadar gidecek ve Allah'tan ve ravinin açıklamasına şu ifade yer almaktadır. Koyunlarına kurtların saldırmasından Başta bir şeyden korkmayacak. Sadece Allah'tan korkacak. Bir rivayette şu fazlalığa yer verilmiştir. Ama siz acele ediyorsunuz. Buradan çıkarılacak bazı dersler var. Yani bu 6. dönemle ilgili olarak. Kitaptan ve sahih sünnetten birçok delil, dünya ve ahirette hayırlı sonucun takva sahiplerinin olacağını göstermektedir. Yüce Allah Kasas 83. ayetinde Sonuç, yani Allah'ın azabından sakınanlarındır. Akibet, güzel akibet, güzel sonuç, muhtakilerindir, sakınanlarındır, Allah'tan korkanlarındır. Mü'min suresinin evl. ayetinde, Şüphesiz biz peygamberlerimize ve iman edenlere, dünya hayatında da şahidlerin duracakları günde de yardım ederiz. Gerek dünyada gerekse, bu tarafta yardım ederiz diyor. Bir diğer ayette de Allah elbette ben ve peygamberlerim galip geleceğiz diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, yücedir. Mücadele suresinin 21. ayeti. Fetih suresinin 28. ayetinde de peygamberlerin peygamberini hidayetle ve onu bütün dinlere üstün kılmak için hak dinle gönderen odur. Şahit olarak Allah yeter. El Albani şöyle diyor: Bu ayet kelime bize geleceğin İslam'ın olacağını müjdelemektedir.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 Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisinde buna şu şekilde işaret etmiştir. Laat ve uzaya ibadet edilmedikçe gece ve gündüz gitmez, kıyamet kopmaz. Yani bunlar olacaktır. Bunlar da olacak. Ayşe radıyallahu dedi ki, Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sanıyordum ki Yüce Allah, Peygamberi hidayetle ve onu bütün dinlere Üstün kılmak için hak dinine gönderen odur. Şahid olarak Allah yeter diye buyurunca bu tamamen gerçekleşti. Ben böyle zannediyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Şüphesiz bu yani Allah'ın dininin üstünlüğü Allah'ın dilediği kadar sürecektir. Sonra diye devam ediyor. Müslüm'ün fiten bağlıma geldiği şekliyle. İslam'ın ne derece üstünlük sağlayacağını ve ne kadar yayılacağını gösteren daha başka hadislerde rivayet edilmiştir. Bunlar Allah'ın izniyle ve yardımıyla geleceğin İslamın olacağını hakkında hiçbir şüphe bırakmadan ortaya koymaktadır. Burada olduğu kadar bir kısmını vermeye çalışalım. Umarım bunlar İslam için çalışanların gayretlerinin bilenmesine vesile olur. Ümitsizliğe düşmüş ve bir çaba içine girmekte yarar görmeyenlere karşı da bir delil olur. Birincisi, Allah benim için yeryüzünü dürdü, doğusunu ve batısını da gördüm. Ümmetimin hakimiyeti benim için dürülen yerlere kadar ulaşacaktır diye bir Allah'a Allah sığınmasıdır. Allah. Müslüman. Bir bir hadis. İkincisi, bu dava geceyle gündüzün ulaştığı yerlere kadar ulaşacaktır. Allah çamurdan ve kıldan hiçbir ev bırakmaksızın hepsine bu dini sokacaktır. Ya yücenin yüceltilmesiyle ya da aşağılığın aşağılanmasıyla bu olacaktır. Yücelikte Allah İslam'ı yüceltecek, zilletle de kübrü aşağılık kılacaktır. Bu da Ahmed bin ile hakimin rivayet etmiş oldukları sahip bir hadis. Üçüncüsü Ebu Kabil'in şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anh'ın yanında bulunuyorduk. Hangi şehir daha önce fedel Konstantiniye mi yoksa Rumiye mi? Yani Roma mı? İstanbul mu Roma mı? Diye biliriz buna. Böyle sordu. Abdullah etrafında halkalar olan bir sanlık istedi. İçinden bir kitap çıkardı. Abdullah dedi ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etrafında yazı yazarken bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve e hangi şehir daha önce fethedilecektir? Konstantinye mi yoksa Rumya mi diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Hiraklı'nın şehri önce fethedilir. Yani Konstantinye, İstanbul. Allah azze ve celle İstanbul'un fethini bize nasip edecektir inşallah bir gün. Roma'da demek ki arkasından gelecek. İstanbul, İstanbul harpsiz olarak fethedilecek. İşte Fatih Sultan Mehmet fethetti falan filan diyorlar ya Onlar hiçbir alakası yok bunların. E, fiten hadislerine bakarsam e, İstanbul'un fethiyle Deccal'ın çıkış arasında bir rivayette yedi ay geliyor, sahil rivayette yedi sene vardır diyor. Nitekim İstanbul'un fethi e, Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı fethi olsaydı Deccal'ın çoktan çıkmış olması gerekirdi. Öyle değil. Kaldı ki bugün baktığımızda İstanbul Müslümanların elinde değil, de değil. Dürü ki Mucemil Bulan da bildirildiği üzere Rumie ile kastedilen Roma'dır, İtalya, Roma. Bu şehir bugün İtalya'nın başkentidir. Bilindiği üzere birinci fethi Osmanlı Sultanı Muhammed Fatih'in eliyle gerçekleşti diyor burada. Bu olay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verilmesinin üzerinden 800 yıldan fazla bir zaman geçtikten sonra gerçekleşti. Allah'ın izniyle ikinci fetih de gerçekleşecektir ve bu kesindir. Yani İstanbul'un fethi ve arkasından Roma'nın fethi. Bu haberin doğruluğunu bir süre sonra göreceksiniz. Şüphesiz ki İkidrifet'in gerçekleşmesi İslam ümmetine gönderen Raş talifeliğin dönmesini. E, gerektiriyor. Gelecektir. Bunu gerçekleştirecektir. Evet. Dördüncüsü peygamberlik. Yani peygamber dönemi sizin içinizde Allah'ın sürmesini dilediği kadar bir süre sürer. Sonra Allah onu kaldırmayı dilediğinde kaldırır. Sonra peygamberlik çizgisi üzerine gider. Halifelik olur. Bu da Allah'ın devam etmesini dilediği kadar bir süre devam eder. Sonra Allah kaldırmayı dilediğinde onu kaldırır. Sonra baskıcı krallık gelir. Bu da Allah'ın devam etmesini dilediği kadar bir süre devam eder. Sonra Allah kaldırmayı dilediğinde onu da kaldırır. Sonra peygamberlik çizgisi üzere giden halifelik olur. Yani yine gelecektir Allah'ın izniyle. Bunu dedikten sonra sustu diyor. Amir'in rivayet etmiş olduğu bir hadis. Bazen hak üzere olanların amelde kusur etmeleri ve görevlerini gereği gibi yerine getirmemeleri dolayısıyla bazı dönemlerde batılı üstün çıkabilir. Eğer bir, Müslümanlar bugün zillet içindeyse, kimin hatası? Bizlerin hatası. Yeah. Bizlerin kusurları dolayısıyla. Cihada gidip de e, Allah'tan başkalarından yardım isteyenlerin hatası. Uyarmayanların hatası. Yeah. Yani al, istemek gibi Müslümanlardan bir destek istiyor. Manevi yardım, Pastımız, mesela ünidet yani. istemek. Anladım. Evet. Müşrikleri bile çağırmak çağız <gülüyor> değil yani. Savaşı. Yetişeceğim <gülüyor> Hamza dedim, beni kurtardı diyor adam. Allah Allah, affet yarabbim. Büyük bir cemaatin lideri. Böylesine büyük bir cemaatin lideri olan bir insan, Allah'a harç olsa dini, büyük şeyler başaracak. Ama hep küfrün yine bir şeyler kazanıyor. Mut hadisesinde,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 Cehenneme gideceklerle cennete gidecekler bir değildir. Bundan dolayıdır ki Ömer radıyallahu ebû Süfyan'a verdiği cevapta şöyle demişti. Ama bizim ölülerimiz cennete, sizin ölüleriniz de cehenneme gitmektedir. <Gülüyor> Kafa Müslümanların tarafından kim öldürülürse o şeittir. Cennetine götürür, götürülür. Kafirler tarafından olup öldürülenler ise cehenneme ve acıklı azaba iletilirler. Arasındaki fark, farkın ne kadar büyük bir fark olduğunu gör. Müslümanlar tarafından öldürülen, öldüren Müslümanlar şehittir, onlardan öldürülen ise cehennemdedir. Yani Uhud yenilgi bile olsa, e, netice nasıl? Yine inanan kimsenin deliğini buluyor ve yani, umut e, büyük bir silkinin içinde öncüsü olmuştur yani e, bu konular ileride gelecek inşallah, inşallah. şimdi detaylarına girmeyelim hukukla e, ilgili çok önemli ibretleri var bizim için İki kitle arasında büyük fark var dedik. Ayrıca kesin sonuç mutlaka Müslümanların lehin olacaktır. Niteki Yüce Allah, Safa Suresinin 173. ayetinde ve hiç şüphesiz üstün gelecek olanlarda bizim askerlerimizdir buyuruyor. Mesele bizim Allah'ın ihlaslı askerleri olup olmadığımız meselesidir. İşte asıl mesele budur. Eğer böyle olursak Allah'ın bize yönelik vaadinin gerçekleşmesi kesindir. Yüce Allah ayet-i şöyle buyuruyor. Nur Suresi 55. Ayetinde Allah sizden iman edip salih ameller işleyenlere kendilerinden öncekileri hükümran kıldığı gibi onları da yeryüzünde hükümran kalacağını vaat etti. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini onlar için güçlendirip yerleştirecek ve korkularından sonra onları güvene kavuşturacaktır. Onlar bana ibadet eder. Hiçbir şey bana ortak koşmazlar. Bundan sonra kimler küfrederse işte onlar yoldan çıkmış olanlardır. Şimdi eee Allah Azze ve Celle kendilerine yardımda bulunacağı, yeryüzüne hakim kılacağı kimselerin vasfını nasıl anlatıyor? İman eden salih amel işleyen, kendisine hiçbir şey ortak koşmayan kimseler olarak anlatıyor. Eğer bu kadar Müslüman var ve bir sonuç gelmiyorsa demek ki bu şartlar eksik ki ondan Allah yarınımlıyor, yoksa her şey Allah yalan söylemez, endürlmez. İşleri kesin zaferi ve hakimiyeti inatçılara. Yalanlayanlara, Yahudilere, Hristiyanlara ve onların münafıklardan olan dostlarına boyun eğdirileceğini müjdeleyen bu açık ifadelerle sevinsinler. İnsanları Allah'ın yolundan alkoya ve onda eğrilik bulunmaya çalışan Allah düşmanları da dünyada yenilgi ve helakin ahirette de azabın müjdesini alsınlar. Yüce Allah şöyle buyuruyor. İnkar edenler mallarını Allah'ın yoluna alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklar da. Sonra bu onlar için bir yürek acısı olacak. Sonra yenilecekler ve inkar edenler cehenneme sürüleceklerdir. Enfal suresi 38. ayet. Daha sonraki önümüzdeki haftalarda da Allah izin verirse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in davetini bu döneminde Hindiye başladık dönemde meydana gelen bazı önemli hadiseleri işleriz. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatü vesselamu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.